Altı gün yedi gün değişir kadınlara göre hayızı vardır kadın. Yine kadın doğumdan sonra işte ortalama kadınlarda 40 gündür nifas dönemi e, vardır. Bu da kadınlarda e, kan gelmesine sebep olur. Bu durumlardan sonra da ne yapması lazım? E, gusletmesi lazım. Mesela kadının hayız ve nifas haline cünüplük denmez. Cünüplük dedik ki alimler cünüplükten iki şey kastedir. cima ve meninin gelmesi şehvetli bir şekilde.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 Ve bunun üzerine soruyor tabii diyor ki ben cünüp hükmünde miyim bu güçlü gerektirimi mi vesaire diye ne yapıyor soru soruyor. Yani bu adam evet görüyor bir ıslaklık görüyor iç çamaşırında uyandığında ama bir ihtilam hatırlamıyor. Bunun üzerine de soruyor tabii. Şimdi kardeşler bakın kişi uykudan uyandığı zaman iç çamaşırında ıslaklık görürse bu kişi şu üç durumdan birisiyle karşı karşıyadır.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 Bu konuda hatta ittifakı zikreden ilmehli kimseler bile olmuştur. Mesela bunun delili işte geçen dersimizde de söylemiştik. Bu hadisten bahsetmiştik. Umme, ummu Seleme radıyallahu anh'a diyor ki Ebu Talhan'ın hanımı var Ummu Süleym. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor diyor ki Ya Resulallah E Allah'ın Resulü İnnallâhe lâ yestahî minel haq Allah haktan utanmaz. Hel al mer'ati min guslin İzâ Kadın ihtilam olduğunda ona gusül gerekir mi?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 menesi gelmeyebilir, doğru mu? Kısa sürer rüya, boşalma ee, haddine kadar gelmez. Bu bir ihtilam hatırlamıştır. Veya veya rüyada boşaldığını görmüştür. Bu demek değildir hakikatte boşaldı anlamı. O yüzden alimler burada ne diyorlar? Diyorlar ki bu insana gusul gerekmez. Neden? Çünkü adam mezi olduğunu emin. Delil olarak neyi getiriyorlar? Şunu getiriyorlar. Çok açık delilleri diyorlar ki mezi guslu gerektirmez.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 Menimi yoksa mezimi şüphe etti. Ve bir ihtilam da hatırlarsa bu kişiye ne? Gusül vaciptir denmiştir. Ancak şüphe eder de ihtilam hatırlamazsa mesela bu haniflerin görüşüdür. Bu söylediğim. Neydi o görüş? Mezimi yoksa menimi diye şüphe ederse ve ihtilam da hatırlarsa bu kişiye gusül vaciptir. Hanifler bunu söylemişlerdir. Ancak şüphe eder de yani mezimi yoksa menim mi diye şüphe eder de ihtilam hatırlamazsa işte burada hanefiler kendi aralarında ikiye bölünmüşlerdir. Bazı hanefilere göre gusül gerekir, bazılarına göre gusül gerekmez. Bazı alimlerde demiştir ki, hayır, bu adam menim mi yoksa mezimi olduğunda şüphe ederse mutlak olarak gusül gerekir. İster bir ihtilam hatırlasın, ister hatırlamasın gusül gerekir. İşte mesela bu e, malikilerin bir kısmının görüşüdür. Yine mesela bazı alimlerde demiştir ki, ister bir ihtilam hatırlasın, İster hatırlamasın. Mezimi yoksa menimi diye şüphe edersen ey, gusül gerekmez. Yani bu adam ihtilam da hatırlasa. Çıkan suyun mezimi yoksa menimi olduğundan şüphe ederse ihtilam e, gusül gerekmez. gerekmez. Çünkü kesin emin olmadıkça ki asıl olan kişide taharettir diyorlar. Sen şüpheyi o. şekle ne yapamazsın? İzale edemezsin, ortadan kaldıramazsın diyorlar. Hanbeliler de diyorlar ki... E, bir ıslaklık görür de meni olup olmadığını bilmiyor ise şüphe diyorsa bu kişinin uyumadan önceki bu kişi kendisinin uyumadan önceki durumuna bakar Kalktığı bir ıslaklık gördü bilmiyor menim mi mezimi uyumadan önceki durumuna bakar düşünür uyumadan önceki durumunu ele alır şayet uyumadan önce şehvete sebep olarak bir şey mesela bir şeye bakma işte veya düşünme gibi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 Şahsen uyuduğunda mezimi yoksa meni mi geldiğinin de yani bu ıslaklığın mezimi yoksa meni mi olduğunda şüphe eden kimse şüphe duyduğu için gusül gerekmez Allahu alem. Yani burada zaten ümmetin Müslümanlarına, Müslüman erkeklerine de büyük bir kolaylık var burada. Yani Allahu alem bir kişi uy uykudan uyandı. Ve meni mi yoksa mezimi diye şüphede. Allahu alem bu kişiye gusül gerekmez gusül gerekmesi için ya kesin olarak emin olması lazım e, ya da zannı galip gelmesi gerekir ki gusül gereksin. Yani onun menü olduğuna kesin emin olması lazım veya galebetu zan olması yani zannı galip gelmesi lazım. Yani işte yüzde seksen yüzde doksan gibi bu menidir zannı galip geliyor ama bir ihtimal mezidir diye o şekilde bir durum söz konusuysa ancak o zaman gusül etmesi gerekir. Ama aksi takdirde gusül gerekmez. Neden? Çünkü bizim elimizde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 olan suyun temiz olmasıdır. Ta ki senin elinde kat'i bir delil olacak. Ki bu kayda birçok nas'tan alınmıştır ve dört mezhepte bu kay, e, kaydeyi kabul etmişlerdir. Ama dediğim gibi işlere sokarken farklı sonuçlara ulaşmış olabilirler diğer karinelerden dolayı. Mesela bu kaydeye delilimiz e, pek çok nas'tan alınmıştır. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyuruyor. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve e kişi işte namazdayken bazen mesela yerlendin mi yellenmedim mi diye şüphe duyan bir insanın durumu soruluyor.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 O da ne diyor? Layyan sarif hatta yasma'a savtan ta ki koku hissedinceye kadar veya e, ses duyuncaya kadar ayrılmasın. Ki bu ve buna benzer naslardan ne çıkıyor? El yakinu la yuzalu bir şek. Yakin ne? Şek ile izale edilmez. Hatta bu kaydeye başka delillerden de almıştır. Mesela Müslim'deki hadis Ebu Saîd'in el-Hudri hadisi ee, ne diyor mesela e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iza şakka ahadukum fi salatihi sizden birisi namazında şüphe ederse ve lem yedrikem salla 3 4 mü 3 mü kıldım diye şüphe ederse ne yapsın fellyet rahi şek şekki atsın ne yapsın vel yebni ala mustaykan yakin üzerine bina etsin şekkidef yakın üzerine bina etsin sunme yesudu secdeteyn qabla en yusellem secde e, selam vermeden önce ne yapsın sehvi secdesi yapsın فَاِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَاِنْ كَانَ صَلَّى اِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَ Eğer bu üçse, eğer bu beşse e ne olur? E, o secde onun namazını çiftleştirmiş olur. Beş kılmışsa. Eğer ne olur? E, dört kılmışsa, dördü tamamlayarak, Tamamlama olarak kılmışsa ne olur? Şeytanın burnunu yerde sürtmek olur diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonuç olarak ne söylüyor burada? Eğer sen şüphe halindeysen şüpheyi defedip edip alacaksın. Bir insan şimdi namazda düşünüyor. Yüzde elli ve yüzde elli. Acaba ben üç mü kıldım, dört mü kıldım? Yüzde elli tamamıyla aradan çıkamıyor. Ne yapacak? Yakini alacak. Yakini hangisidir? Üç olarak kabul etmesidir. Çünkü dört olarak kabul ederse ihtimalen bir rekat ne olur? Eksik olur ama üç olarak kabul ederse mutlaka namazı tam kılacaktır ama fazla kılmış olabilir. O da şeytanın ne olur? E, seyf secdesi ne olur? Onu e, bir rekat daha sanki eklemişsin gibi çifte tekrar dönüştürür. Bu da şeytanı e, kahretmek, perişan etmek olur. Yani bütün bu kaydelerden ve buna benzer birçok kaydelerden alimler el-yakînü lâ yuzâlu bişşek kaidesini çıkarmışlardır el yakin la izal bil şek kaydesini çıkarmışlardır. O da ne? Yakin, şek ile izale edilmez. İşte bu bu anladıktan sonra konumuza tekrar dönecek olursak. Bu kişi uykudan kalkan bir kişi bir ıslaklık gördü. Şimdi bu uy uyumadan önce yakîn üzere belli nedir o yakın? kişinin taharet üzerine yatmasıdır. Zaten kişi biliyorsa ki uykudan önce cünüp olarak yatmış. Zaten konumuz o değil. Ama taharetli yattığını biliyor. Sadece bir ıslaklık sebebiyle ne yapıyor bu insan?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 Mesela e, o Ummu Süleym Nebi Sallallahu Aleyhi ve Selleme geldiğinde Ya Rasulullah kadına ihtilam olduğu zaman gusül gerekir mi? Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam ne dedi ona? Naam izah Evet suyu gerekir. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam soruyor mu bu kadına e, intikalini hissettin mi hissetmedin mi diye? He? Soruyor mu? Hayır. Evet. Suyu e, gusülün gerekmesini ne yapıyor? E, suyu görmeyle kayıtlıyor Resulallah Sallallahu Aleyhi Vesselam. Eğer suyu görmeksizin sadece intikal ile gusül gerekseydi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan ederdi. O kadına beyan ederdi. Çünkü kadın neden neyden gerekmediğinden soruyor. İhtiyaç hali mevcut kadın için. Kadın ihtilam olduğunda gusül gerekir mi diyor. Yani kadın öğrenmek istiyor. Ne gusül gerektirir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayır suyu görürse. Halbuki su uy, sonra uyurken ihtilam olsa bir kişi ve bulunduğu mahalden intikal edip de zekerin dışına çıkmasa ne olur? Suyu görmüş müdür?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 ve bu Ummu Süleym Resulullah'a ihtiyaç anında geliyor. Eğer sadece mücerret olarak intikal de guslü gerektirseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada görme şartiyetini koyması yeterli olmazdı. Çünkü Allah, Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki: "Belliğma unzile ileyke sana indirileni tebliğ et." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada onu beyan etmesi gerekir ihtiyaç anında. Anladık mı bunu? Yine mesela konuya delil guslü gerektirmeyeceğin delil. Demin okuduğumuz hadis mesela innel ma'u min ma'. Su sudan dolayıdır. Hangi su sudan dolayıdır? İki tane su var.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 Senin delil getirmen gerekir. Eğer dersen ki kişi gusul halinde e, önceki cimasından kalan meniyi çıkarırsa gusul gerekir derse kişinin delil getirmesi gerekir. Şöyle bir delil geçerli olmaz. Emeni gördüm bu yetmiyor mu hayır yetmiyor. Çünkü naslarda meniyi şehvetli halinde çıkmayı kayıtlı olarak sıklatmıştır. O yüzden Allahu alem bu konuda racı olan Allahu alem bu konuda racı olan guslün ne e, gerekmemesidir. E,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 Er Racı kılınabilir. Raci olan kılınabilir. Her ne kadar kılınabilir olsa da bu konuda e, işgal olduğu için e, fıkıhta burada ihtiyat almak gerekir. Evet başka? Buradan bakıyorum. Evet hocam merak ettiğim için soruyorum. Geçen dersinizde demiştiniz ki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 Özellikle zahir mesele bunu tercih etmiştir. Malikelerin bir kısmı buna bu şekilde yaklaşanlar olmuştur. Ama dediğim gibi e, Allahu Alem guslu gerektirmez. Çünkü guslu gerektirdiğinde delil yok. Ha, bu ora, ora bir giriş mahalledir. E, girmesi neden guslu gerektirilmesinin şeklinde yaklaşılan mantık geçersiz bir mantıktır. Hayır. Guslu gerektirmek fersle olmuştur. Çünkü Nebi Sassan'ın iltikal-ı khitani'in, geçen dersi dinlemişseniz bilmiyorum. İltikal-ı khitani'in şartı koşmuştur.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 İşte e, tavş, tavşanın, geygin, koyunun, ineğin, ne bileyim devenin, balığın hepsinin Hepine ne? Göre. Hepsinin eti haram. Bu ayete göre hepsinin eti haram. Çünkü ayette ölü eti de diyor. Demiyor balığın ölüsü vesaire. Ama ne alıyor. Sünnette bunu bu umumu, bu genel ifadeyi sünnette kaslaştıran nas var. O da ne? Balığın etinin ne? Ölünün, balığın ölüsünün ne? E, e, helal olduğu. Huve atafuru meytetuhu o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 Yani 100 tane bekar çağır 99'u böyledir. Ama bekardan kastım hiç cima etmemiş. Harama düşmemiş, cima etmemiş veya işte daha önce evlenmemiş kastediyorum. Hiç. %99'u çok özel bir durum olması hariç çünkü bu insanın ee, yani reddedemeyeceğim psikolojisidir. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle fıtratı da zaten perce yönelik yaratmıştır asıl olarak. O yüzden bu kişinin ilk bekar kişinin ilk zihninin isteyeceği, beyninin odaklayacağı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 İşte dübür olayı da yani kadına arkadan yaklaşma, dübüründen yaklaşma olayı da o haram yerden yaklaşma olayı da bu konumuzun aslında kapsamı içerisindedir. Şimdi haram olduğu için kişi yaklaşamıyor dübürüne mesela Müslüman insan için söylüyorum. Fasıklar neler yapıyor? Allahu halim. Şimdi yaklaşamayınca bu Müslüman kişi yaklaşamayınca da ne oluyor? Merak ve istek gündeme geliyor. Dediğim gibi bekarların durumu farklı.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 Kalp, dikkat edin. Kalpler ancak ne? Allah'ı anmakla ne? Mutmain olur. O yüzden e, kalp ve vesveseye yer bırakmayacaksın. Dolduracaksın şimdi. Doldurursan içeri girecek bir şey olmaz. Yani sen şu bir bardağa, şimdi benim yanımda bardak var. Bu bardağı su doldur ağzına kadar. Bir damla bile bırakırsan ne olur? Taşar onu. Yani sen içerisine, e, ka, mut, içerisini mutmainlikle dolduracaksın ki mu, başka bir şeyle mutmain olmaya ihtiyaç duymayacaksın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 Evet, sorular hocam, or hocam oral seks denen şey caiz mi? Onu cevap verdim, oral seks e, denen şeyin caiz olduğunu. Hocam bir de konu dışında bir soru soracağım, izin verirsiniz? E, sorular biterse bakarız kardeş, ona izin veremiyoruz şu an. E, ha tabii şunu söyleyeyim, oral seks denen şey caiz. E, ama şimdi aslında burada tavsiye etmek gerekir. Yani bu o kadar çok sorulan, merak edilen bir şey ki, e, yani şimdi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 Zaten sorulan bu sorunun peşinden direkt bu soru soruluyor. Yani o zaman ağza boşalma caiz mi menitemizse? Evet ağza boşalma olayı da caizdir. Kadın bunu kabul eder etmez, erkek bunu ister istemez, kadın haz alır almaz, erkek haz alır almaz. Bütün bunlar erkekle karı koca erkekle hanımı arasında özel durumlardır. O kişinin fıkhi boyutuyla veya başka bir şeyle ahlaki durumuyla hiçbir alakası yoktur. Onların tamamıyla ile alakalıdır. E, bu caizdir e, ama bu mustakzar bölümündedir ama haramlığına bir nas yoktur He, ama şimdi en büyük işgal en büyük işgal olarak şu e, gündeme getiriliyor ve bu gözden kaçan bir durum.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 Ee, cevap veriz ve kardeşler e, yani çok uzadı. Abi eşimden gizli. Evet, kardeşler yeter uzadı inşallah. Menü ile eee menü ile farkı ne? E, buraya e, şimdi kardeşler alttan çok geliyor. Şimdi bu ana sayfaya yazmış kardeş. Eee ile şey mezi ile menü ile meninin farkı ne? E kardeş şimdi e, biz bunu geçen derste çok tafsille anlattık.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 ee, şehvetin son haddinde çıkar. Ee, yine meni e, çıktıktan sonra vücutta bir rahatlama, gevşeme e, hissedilir. Mezi, mezi ise bilakis şehveti devamlı çıkıncaya kadar talep eder. Meninin e, durdukça bir kokusu meydana gelir ki bu bozuk yumurta kokusudur. Mezi de e, bu, bu şekilde değildir vs. Ee... Neyse önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Altta da son bakayım. Özen bir soru yani Zorunlu ihtiyaç bir soru yoksa haftaya bırakalım inşallah. Evet burada verildi evet e bu zerkan. Com vallahi alim Allah'a emanet olun. ne soruyorsun kardeş? Tamam inşallah ama çabuk sor. Şimdi bu ne diyor? Kardeş diğer sorular inşallah bir dahaki